Dijital Kültür Makaleleri 10. Zukerberg kriteri. Dünya 21. yüzyılda birbiriyle tezat oluşturan iki olguyla ile birlikte ilerliyor. Bir yanda enformasyonun hacmindeki dramatik artış ve ışık hızında ilerlemesi, diğer yanda ise cahillik ve onun doğal sonucu olarak ortaya çıkan muhafazakarlaşmanın yükselişi. Her ülke veya bölge kendi sosyo kültürel dinamiklerine göre bu paradoksal gelişimden payını alıyor, alacak. Ortalama bir insanın giderek daha cahil kalması kendini geliştirememesi ilk etapta paradoksal gelebilir. Ortada o denli enformasyon varken, o enformasyon bu denli hızla iler iler iletilebilirken, insan nasıl olur da geri kalabilir? Oysa tam da bu nedenle bireyin cahil kalmasına özen gösteriliyor. İnsanlar internetin potansiyelini tam idrak edebilse, temsili demokrasiden krallığa kadar hiçbir yönetim modelinde yönetecek, güdecek, yönlendirecek birey kalmazdı. O halde öncelikle internet itibarsızlaştırılmalıdır. Bunun en kolay yolu da dezenformasyon mekanizmasıdır. Uzun yıllar boyunca ağzını açıp konuşamamış, kendini ifade edememiş bireyler ve topluluklar sağ olsun... ...dezenformasyonu oluşturmak için özel çaba göstermeye pek de gerek yok. Sadece bırakın herkes doğru bildiğini yazsın, paylaşsın. Kısa süre içinde herkesin her konuda kafasının karışması garanti. Eski çağlarda kimin sesi yüksek çıkarsa onun dediği olurmuş. Bugünün liberal dijital dünyasında kimin yazısı yorumu daha çok beğeni alıyor... Daha popüler bulunuyorsa o daha doğrudur. O nedenle içerinizi destekleyecek, onu kendi çevresiyle paylaşacak ne kadar geniş bir kitle, buna troll deniyor, oluşturursanız haklarınız o kadar te tescillenmiş olur. Dezenformasyonu yayma da bu şekilde sağlanır. Gündelik pratikte dijital kültür sanayi toplum paradigmasının evrindedir. O nedenle tüm bu dijitalleşme çabaları, inovasyonlar, daha çok sermaye, daha çok para üretmek için. Oysa bilgi toplumunun dijital yerlerini oluşturan Y ve Z kuşağı hayatlarını para kazanma motivasyonuyla yönlendirmiyor. Onların temel beklentisi kendilerini gerçekleştirmek. Bu tablodaki temel sıkıntı Y ve Z kuşaklarının dünyaya hükmedecek yaşa gelene dek onların ebeveyni olan ve ta baştan kayıp kuşak diye adlandırılmış olan X kuşağının kapıları onlar için tutup tutamayacağı. Kapitalist paradigma bu direnci kırmak için elinden geleni yapıyor. Ancak kendi içinde parçalanmasına neden olan global ekonomik krizi atlatamadığı için tüm enerjisiyle bu savaşa giremiyor. Gereksinim duyduğu enerji ise burada, dijital dünyada. Bakıyoruz daha hala milyarlarca kişinin dijital yurdu konumuna gelmiş olan sosyal medya olgusu ciddi para kazandıran bir imkan haline getirilebilmiş değil. Neden? İnsanlar birbirleriyle etkileşim kuruyor oldukları için bir yerlere doğrudan veya dolaylı olarak bir bedel ödemek istemiyor. Bu durumda alternatif yollarla para kazanılmaya çalışılıyor. Reklam ile veya gelecekteki finansal getiri olasılığı hesabı ile. Sosyal medya savaşın kimin kazanacağının belirlenmesinde sembolik bir değere sahip. Bunun önemli bir göstergesi de Facebook'u Mark Zuckerberg'in yönetmeye devam edip etmeyeceği. Bir gün Zuckerberg Facebook'taki aktif görevlerinden ayrıldığını açıklarsa, sosyal medya para kazanma makinesi haline gelirse dijital kuşakların savaşı kaybettiğini varsayabiliriz. İşte o zaman dijital devrim baştan sona sanayi devriminin 4. evresi seviyesine inmiş olur. O zaman edek umut var.